kıymetli kardeşlerimiz. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam edeceğiz Rahman. Bu akşam dediler işte Ahmet Hakan Kanal geçmiş. Orada bende biraz üzerine zahif et var bu ara. ...yatıyorum, kalkıyorum öyle, çok da uyuyamıyorum, çok az uyuyabiliyorum ama kalp mı oluyor... ...vesair... Ee, ...tabii vücudumda çok arızalar var, bir taraf düzelse öbür taraf bozuluyor, dualarınızı beklerim... ...tabii bunları dinleyecek vaktim yok... ...ama haberler getiriyorlar, işte şey diyorlar, ben de... ...yani cevap da vermek istemiyorum. Ee, ...ancak... E, ...bu sefer de hocanın hiçbir şeyden haberi yok denmesin diye... E, mektubatın dersini de tabi ona ayıracak halimiz yok. Mektubat-ı çok önemli ilimler var. İmanımızla alakalı, ahiretle alakalı önemli konular varken bunlarla mı uğraşacağız? Ancak, işte güya e, dört tane demiş, sana demiş, e, nasihatın mı var demiş, bir şeyler demiş işte efendim. Yani nasihatını kendine saklasın da, e, burada, Niye bu kadar bu iş e, uzatılıyor? Ve e, Diyanet e, yeniden kitapta da yazıyor doğruyu ama sonradan efendim açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. de bir e, acayip bir şey yani. Diyor ki efendim vakit israfı olmazsa, vakit israfı olmamak şartıyla o oynayabilirsiniz. Bu neye benziyor? Islanmadan denize girebilirseniz girebilirsiniz. Demeye benziyor. Çünkü satrançın bütün işi zaten vakit zayiatıdır. Bir defa imal-i fikir, düşünceyi çalıştırmak, kafayı çalıştırmak diyorsun, kafayı çalıştırmak beş dakikada olmaz. Motoru sınana kadar zaten motoru yakarsın. Yani kafayı nasıl çalıştıracaksın? Kafayı çalıştırmak on dakikada, yirmi dakikada olur mu? Vakit israfı... En Yirmi saat süreni duydum ben bugün. Yirmi saat süren satranç oyunu var. Yirmi saatten düşün bu en azı saatlere mal olur demektir. En azı saatlere mal olur. Vakit israfı yoksa, namazı kaçırmayacaksan, kumara oynamayacaksan, dolu şartlar koymuş. Hadi, diyelim ki hadi namazı kaçırmadın, efendim, diyelim ki kumara oynamadın... ...vakit israfı yapmadan nasıl oynayacaksın onu anlayamadım için Yani işte Diyanet'in de fetva yetimine böyle bir şeyler söylemişler. Ama en nihayetinde, efendim, caiz olmadığını... Beyan etmişler. Velakin tabi Diyanet'in yaptığı açıklamanın hiç ilmi olmadığını bütün hadis alimlerine sorsak kabul ederler. Buzdaki hadisler sahih değil demişler. Sonra da altına uydurma demişler. Halbuki sahih değil demek uydurma demek değildir. Çünkü hasen hadisler vardır, sahih değildir ama uydurma değildir. Mesela garip hadisler vardır, sahih değildir ama uydurma değildir. Efendim, zayıf hadisler vardır, sahih değildir ama uydurma değildir. Yani nasıl bunlar Diyanet'te yüksek kurul oluyorlar da hadise sahih değil dedikten sonra bir de uydurma diyorlar. Yani uydurma mevzu demek tamamen aslı, isnadı hiç olmayan bir şey demektir. Ama sahih olmak çok kuvvetli şartlar ister. Bu da herkesin sahihi farklıdır, sıhhat şartı farklıdır. Bukhari Müslüm'de en ağır sıhhat şartları vardır. Hakim onlara göre daha mütesahildir sah sahih demekte. De. Onun için... Ee, o da neye göre sahiptir, neye göre değildir ayrı dava kime göre sahittir kime göre değildir ayrı dava bunlar çok ilim ister çok ilim ister Böyle az ilimle konuşulacak konular değildir ama kendileri de bildikleri halde laf cambazlığı yapmışlardır çünkü sahit değil demek uydurma demek değildir kaldı ki biz diyoruz ki efendim e, itikat ve fıkıh konularında hadiste sıhhat aranır Faziletli ameller konusunda sıhhat şartı aranmaz. Bu bütün muhaddisler arasında ittifaklıdır. İmam Nebevi baş muhaddislerden efendim ez, el-Eskerde bunu zikreder. Zayıf hadisle amel olunacağına dair faziletli ameller. Yani şu namazı kılarsan, oruç tutarsan, sen bu var, şu gün tutarsan, iki rekat kılarsan, şunu okursan bu başka. Bunlar faziletli amele girer. Bunlarda sıhhat şartı ara, efendim aranmaz. Ancak İmam Ahmed bin Hanbel baş müşehit ve muhaddistir. O öyle buyurur. Faziletli amellerde çok senedi isnadı kurcalamayız ama itikat ve fıkha gelince inceleriz. Şimdi itikat ve fıkha gelince inceleriz dediğine göre e, bu konuda bir önemli mesele şudur. Helal haram konusu itikatla alakalıdır. İtikatla alakalı olduğu için ciddidir. Ondan sonra bunu oynamak haram mı, günah mı, değil mi? Bu da fıkıhla alakalıdır. E, yani oynamak bakımından İnanmak bakımından buna helal mi inanacağız, haram mı inanacağız? Bu inanca girer. Peki bunu oynamak günah mıdır, değil midir? Helal mıdır, haram mıdır? Bu da fıkha girer. Dolayısıyla hem itikat hem fıkha girdiği için burada sıhhat şartı aranır. Benim, benim eskiden beri söylediğim sözler hiç değişmez. E peki sıhhat şartı aranırsa Hanefi mezhebi, hambelin mezhebi, Maliki mezhebi buna nasıl haram diyor. Üç mezhebin müçtehitleri sıhhat şartı, onlar da arıyor, Ahmet Nambel de arıyor. Ha, sıhhat şartı arıyor ama şunu diyorum. İlle hadisteki sıhhat şartıyla helal-haram demek gerekmiyor ki. Dört halifenin beyanı da Aleykümü sünneti ve sünneti hulefayı râşidin Ahmet Ağam beni dinlese. Geçen hafta söyledim. Dört halifenin sünneti benim sünnetimle aynı eşdeğerdedir diyor. Tirmizi hadisinde geçer. Şimdi dört halifeye de sünnet koyma, hüküm koyma yetkisi vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah vermiştir. O da bildirmiştir. Rasulullah yetki vermiyor. Allah'ın verdiği yetkiyi bildiriyor. Dört halifenin sünneti buraya tabidir. Burada Hz. Ali Efendimiz'den gelen, işte Diyanet'in kendi e, ilmi halinde de e, Hz. Ali Efendiden rivayet, şimdi arkadaşlar baktılar, efendim, e, satranç, satranç diyor, acemlerin kumarıdır. Yani satranç, meysirul acem. Yani burada kumar çocukların e, misketle de yap, oynasalar, kumar yapsalar kumar olur. Ayrı bir şey diyor. Satranç acemlerin kumarıdır. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözüdür. Zaten burada haramiyete dayanan, yani iddia edenler haram olduğunu beyan edenler haram olduğunu beyan edenler efendim e, Hazreti Ali Efendimiz'in e, tamam İbni Ömer'den var, -i, İbn -i Abbastan falan var ama en burada öne çıkan ilk görüş Hazreti Ali'den geliyor radıyallahu anh. Hazreti Ali bu usta delildir. Ve Hazreti Ali'de dayanan isnatlarda işte efendim İhsan Şenhoca Koca Efendi de Hazreti Ali'nin o senedini o da zikretti kendi konuşmasında. Nedir bu üzerine e, takılıp kaldığınız efendim, bu, bu heykeller bu putlar diye satranç oynayan bir kavme rastlayınca en sizin biriniz eline ateş közünü alıp da elini yakması bu satranç takımlarındaki malzemelere tutmasından daha hayırlıdır. Lan cemran, hayır olloğu, min an yemesi. Satranç malzemesini tutmaktansa ateş gözünü elinize alıp tutmanız daha hayırlıdır. Bu Hazreti Ali'nin sözü. Biz hadis demedik ki, hadis demedik. Bu husustaki hadisi şerifler varsa da zayıftır. Zayıf hadis tehdit ve terhib ve terhib babında konuşulur. Terhib bu terhib. Yani dianette yetkilileri dinlesin. Eğer bu işleri bilmiyorlarsa. Terhib bu terhib babında fazla amalde, amelde tergibu terhib babında zayıf hadisler zikredilir. Ama hükme geldiğinde, fıkha geldiğinde, itikata geldiğinde zayıf hadisten müçtehitler iş, iş çıkartmaz. O peki mezheplerden niye bunu haram dedi? Ha, demek ki sahih isnat var. Sahih isnat nerededir? Hazreti Ali hakkındadır. Burada Hazreti Ali'pemizin sözü vardır. Hazreti Ali'pemizin sözü de müçtehitleri bağlar. Çünkü İmam-ı Azam meşhur sözüdür. Hadiste bulursak kaynak bir hüküm hakkında hadise bakarız, hadiste bulamadığımız zaman sahabenin sözlerine bakarız. Hatta dört halife de demiyor. Sahabenin sözlerine bakarız. Sahabeden bir rivayet bize sahih senetle geldiyse o bizi bağlar. Yok sahabeden sonra tabiinden birinin görüşü geldiyse onlar da adam biz de adam. Yani İmam-ı Azam için konuşuyorum siz sakın böyle konuşmayın. Çünkü tabiinin için sen de o da adam ben de adam sen diyemezsin sen nasıl adamsın. Ama İmam-ı Azam tabiindendir kendisi. Sahabe görmüş, 8 sahabe görmüştür. Yani İmam-ı Azam tabiinden olduğu için onlar da tabiim, ben de tabiindenim. Yani o da adam, ben de adam sözü. O da tabiinden, ben de tabiindenim. O zaman ben de içtihat ederim. Çünkü neden hadis yoksa bir meselede? Sahabenin sözüne bakarım. Eğer sahabenin sözlerinde birkaç husus varsa, farklı, o zaman tercih yaparım. Yani ikisi de sahabenin sözü ama bu caiz dedi, bu değildi. O zaman tercih yaparım. Ama sahabeden bu konuda tek şey geldiyse, görüş, o zaman o beni bağlar. Mecburum orada kalırım. Çünkü sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Mutlaka ondan bir şey duymuş. Kafadan konuşmaz. Onun için ben at yapmam buyurmuştur. Dolayısıyla Hz. Ali'den beyhek Süneni Sünen-i Kübra'da sahih olarak daha birçok kaynaklarda Hz. Ali Efendimiz'in satranç hakkındaki beyanları bir tane kelime değildir. Birçok bu hususta kelimesi kararı ve hükmü vardır hükmü vardır. Sahabenin buza tatbikatı vardır. İbn Abbas'ın aldığı malzeme arasında bulduğu satranç takımını yakması da çünkü mübah bir eşyayı yakmak haramdır ve israfta faydalanılacak bir helal olan bir eşyayı yakmak israftır ve haramdır. İbn Abbas'ın haram yapması düşürülemez. Niye yaksın? Ha, burada sahabenin tatbikatı vardır. Bundan dolayı biz burada hadis varsa da zayıftır. Bunu kabul ediyoruz zaten. Çünkü o hüküm fıkıh hükmü zayıf hadise göre verilemeyeceğinden ha, dört halifeden olan Hazreti Ali Efendimiz'in açık beyanları e, İslâm'ı dinleyin. Yani İslamoğlu onu beğenmiyor diye e, onun uydurmalarına ne bakıyorsunuz? İslam, İslamoğlu gibi beğenmiyoruz anlayın. O düzgün konuşuyor da be, beğenmiyor. E, dolayısıyla o da söyledi Hazreti Ali'nin isnadıyla. E, bir konuşması var bu satrançta. Birkaç hafta evvel mi konuştuğu eski konuşmasını mı millet buldu bilmiyorum. Tabii sesinden konuşuyor. E, bu isnad o da hadisçidir yani alim adam bu isnat Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor ve Hazreti Ali Efendimiz'e olan bu isnat sahiptir. Sayı Sahi olmasa mezhepler hükme gidemez. Mezhepler hükme gidemez. Haram hükmüne gidemez yani. Dolayısıyla onlar da zaten o sahabenin görüşünden işte Harramahu Ali'yün vebni Umar'a ve Aişetu vebni sayıyor da sayıyor bütün fıkıhlar yani. E çünkü bunları neye göre sayıyor? İşte sahabedeki tevkifi orada onların hükmüne bağlı kaldık diyor. E tabi ki müçtehidi sahabe bağlar. E seni peygamber de bağlamıyor zaten. E seni peygamber de bağlamıyor. Seni Kur'an da bağlamıyor. Kur'an da bağlamıyor. O ayrı bir şey. Freni patlamış araba nerede gümbürder gider o beni alakadar etmez. Ama müçtehitleri İmam-ı Azamlar, Ahmet i̇bn sahabe bağlıyor. Hele dört halifeden olup Hz. Ali'ye tamamen dört halife hakkında özel hadis var. Hepten bağlıyor. Onun için bizi de bağlıyor. Ama sen ben ipsiz hapsızım, falan diyorsan o başka bir şey. Onun için Diyanet'in bu beyanı çok e, ilmi olmaktan uzak kalmıştır. Sahih değil dedikten sonra hemen uydurma demiştir. Halbuki e, sahi olmamak demek uydurma demek değildir. Bunu dünyanın bir buçuk milyar İslam alemindeki hangi hadis ilmiyle uğraşana gidip sorarsanız isterseniz Vehhabi'ye sorun, isterseniz Şii'ye sorun. Yani onlar bilebilirler. Onlar bile bilirler ve abinin başı Elbani'dir. Elbani bile sahih değil der ama altında Hasen'in olduğunu söyler veya zayıf olduğunu söyler. Sahih değil diye hemen uydurma demez. Elbani bile yapmaz bunların yaptığını yani. Elbani bile yapmaz. Onun için biraz alim olmak lazım. Biraz ilimle uğraşmak lazım. Efendim öyle rastgele gelen baskılar ve sıkıştırmalar üzerine seyyar olmamak lazım. Fetvayı o şöyle istedi, bu böyle istedi, onun keyfine geldi, bunun şeyine uymadı diye değiştirmemek lazım. Ahmet Hakan da benim bu konuştuklarımdan anlayacak seviyede midir bilmiyorum. Ama ben yine de boşa gitmez diye ortaya bir efendim konuşuyorum. Boşa gitmez. Bir ehli gelir, o ehli o ilmi alır diye konuşuyorum. Ondan dolayı yani bu kurumun başında olan adam demedi mi Diyanet Reisi demedi mi ki Mehdi hakkındaki hadisler efendim sahih değildir derken bunlar... Bukhari de yok, Müslüm de yok Halbuki sahih olduğu kesindir Davut da var, de var Bukhari, Müslüm'de de ona işaret var Sahih olduğu kesindir. e Sahih de kabul etmedi Ondan sonra bu kurumun başındaki adam haber tükredemedi mi ki Fiten hadisleri sorunludur Fiten hadisleri dediğini biliyor musunuz? Bukhari'de de var, Müslüm'de de var En kuvvetli sıhhat şartlarına haiz olan hadisler var Fitende Fitende de zayıf var Fiten hadislerinde de yani kıyamete yakın olacak olaylarla ilgili. Orada da mevzu var. Uydurma rivayet var. Bak söylüyorum. Uydurma dolu da rivayet var. Ama fiten hadislerinin tümünü bir çuvala koyduğu, bir ilim adamının hadisçinin yapacağı iş mi? Fiten hadisleri sorumludur. Bu ne demek? Buhari'de de olsa Müslüm'de de olsa demek. Halbuki ne demesi lazım bir ilim adamının? Demesi lazım ki sahi de vardır, haseni de vardır, mütevatiri de vardır, zayıfı da vardır, mevzu rivayet de vardır. İlim adamı böyle konuşur. Çünkü sen koy bir çuvala, toptan at denize. Ne oldu? Fiten hadisleri zorunludur. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten evvel olacaklarla ilgili hiçbir bir haber vermedi yani? Hiçbir bir haber vermedi? Bukhari Müslim'de de dolu fiten bahçı var. E o zaman sen Bukhari Müslim'i de sayı kabul etmiyorsan e zaten seni kim say kabul ediyor? Ya seni kim kabul ediyor o zaman yani? Bundan dolayı ilmi meselelerdir. Kafalarınızı çok karıştırmayalım. Şimdi Ahmet Hakan e, demiş ki, Cübbeli Hoca'ya demiş, Dört tane demiş, nasihatım var demiş. Hoca dedi mi demedi mi bilmiyorum. Muhterem mi demiş, bilmem ne demiş. Bak muhterem, ben de sana söyleyeyim. Benim de sana dört tane tavsiyem var. Bir, tarafsız bölgeye son mu verildi, ön mü verildi bilmiyorum. Oradan seni ayırdılar. Biliyorsun, bir adamı terfi ettirecekleri zaman önce yerini değiştirirler, sonra tenzil ederler, o terfi zanneder. Bilmiyorum, tarafsız bölge devam ediyor. Sen şimdi, ee, Kanal D'de ana habere geldi. En son haberde bunu pompaladı. Ne alakanız varsa bilmiyorum. Şimdi benim sen Kanal D'ye gelince incelemişler. Senin reytingin yerlerde sürünüyor. 16'ya düşmüşsün. Şimdi 16 ne demek ya? Çok berbat bir şey not. Sen şimdi 16'ya düşünce beni de önce cübbeliye laflarım var, şeylerim var diye kaç defa ilan yaparak reytingini yükseltmişsin. Herhalde bugün bir akada çıkmışsındır. Benim hatırıma. Çünkü benim adım para eder. Kendim para etmem. Her zaman söylerim. Kendim para etmem, adım para eder. Şimdi sen birinci nasihatım. Beni lütfen reyting malzemesi yapma. Adamlığın varsa, vasfın varsa, niteliğin varsa, hitabetin varsa, kültürün varsa, seviyen varsa alttan ağrı 16'dan 1'e doğru 2'ye doğru çık. Beni reyting malzemesi yap. Birinci nasihatım. İki, bekar dolaşıyorsun. Bak baban torun göremeden öldü adam. Allah rahmet etsin. Ananı da torundan mahrum etme, abaza kalma, bir an evvel evlen. Üçüncüsü Diyanet karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşanlar gibidir. Mümkünse Diyanet'in olaylar üzerine yaptığı, etkilenerek yaptığı yorumlara bakma, kitaplarına, ilmi hale bak. Üçüncüsü, tamam mı? Dördüncüsü nişan taşı da bu kültürünü artıramasın. Nişan taşından, o nişan taşında şurada burada takılma. Gel Fatih Çarşamba, iş mahalada takıl. Belki biraz ilmin artar, benim de sana dört tane asatım var. Sen de bana muhterem, ben de sana muhterem diyorum. Konu kapanmıştır. Şimdi biz dersimize başlayalım. Fe'nk'i <gülüyor> İl ile İmam Rabbani Zeydede buyuruyor ki eğer şöyle denilirse... Ne denilirse? Yani geçen e, derste buyurdu ki... E, büyük günah sahipleri e, tevbeye muvaffak olabilirler, böylece af olabilirler, şefaata erişebilirler böylece daf olabilirler. Şefaat terhişmesi Allah affu keremiyle muamele edebilir falan falan. Olmadı işte dünyada hastalık, fakirlik, hakirlik çekerler. O da olmadı. Ölümde çok zorlanırlar, on laf olurlar. O da olmadı. Kabir azabı çekerler. Öyle bir müddet kabirde azap çekip af olurlar. Günahları kadar yani azapları yeter denk gelir. O da olmadı. Mahşere kalırsa mahşerde şiddetler çekerler. İşte 50 bin sene süreci Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Yani böylece bu ümmetin büyük günah sahiplerinin de günahları kalmaz. Yani cehennem azabına muhtaç olmadan Allah Teala onları hani çektirdiği bir takım veya işte veya tevbeyle, şefaatle vesairele affetmek murad eder. Buyurdu. Ondan dolayı cehenneme girdiren günahlar. Yani Müslümanlardan cehenneme girecek yok mu? Var. Mu'an Rabbin on onu demiyor yani burayı da yanlış anlamayalım. Çünkü Müslümanlardan cehenneme girecekler var. Bu hadis sahih hadislerde. E, sahih hadislerde sabittir. Çünkü Bukhari hadisinde ne diyor? Evet. Hani buğday kadar sonra arpa kadar, kardal kadar sonra zerre kadar imanı olan ateşten çıkarın. Bu sahih Bukhari'dedir. E şimdi cehenneme girmiş ki çıkarın buyuruyor. Girmeyene niye çıkarın buyursun değil mi? E Çıkarın buyuruluyor. Demek ki e, ameli çok noksan, imanının nuru çok zayıf ama Müslüman olduğu halde cehenneme giren olmuştur. E, yani İmam Rabbani Hazretleri Müslümanlardan kimse cehenneme girmeyecek der mi? Şu ayet-i hadise zıt düşer İmam Rabbani Bunları bilen insan. E, ama buyuruyor ki... Bu cehenneme girdiren, Müslümanların cehenneme girmesine sebep olan günahlara baktığınız zaman mutlaka orada bir şirk şahibesi ve küfür işleri görürsünüz. Yani o günah normal bir günah değildir. Yani ne gibi işte Noel kutlamak gibi i̇şte dersin gerisi oradan geliyor zaten birkaç haftadır. E, kafirlerin günlerine gecelerine değer vermek, kutsal saymak tazim gibi vesaire. Biraz şirk karışıklığı yani adamı dinden çıkartmıyor ama e, şirkle karışık bulaşık olanlardan dolayı cehenneme girme durumu Müslümanlar da çok zuhur eder. Buyuruyor. Şimdi ile eğer denilecek olursa ki, Kadivara'de muhakkak varid olduğu el -va e, tehdit ve azab-i nar cehennem azabı hakkında tehdit var. Fi ceza bazı seyyahat, bazı günahların cezası olarak e, gayril küfrü kafirlikten başka. Yani ey imam Rabbani bana sorarsanız diyor, derseniz ki e şimdi sade kafirlik şartı yok ki cehenneme girmek için. Ayetlerde mesela kemakale taala Allah Teala buyurmuş ki: "Ve men yaqtul mu'mine muhammeden fe cehennemu khaliden Her kim bir mümini, Müslümanı kasten öldürürse onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Bu ayettir. Fakat biz biliyoruz ki Müslümanı hiçbir cehennemde ebedi kalmayacak. el Sünnet'in itikadı budur. Neden? Bulsa dünya kadar İnna Allah la yaghfuru'l-şirke be. sünnet dedim. Allah ayet buyuruyor. Sen hala el sünnetten bahsediyorsun. Ya kardeşim el-i sünnet öbür ayet okuduğundan bunu anlıyor. İnna Allah la yaghfuru'l-şirke ve yaghfuru ma duna limen yasha. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz Geri kalanları şirkin dışında ne günah varsa ki adam öldürmekte, gir şirkin dışında bir günah. Onu da dilediklerim için bağışlayabilirim. E şimdi dolaş bu adamı kafir etmediği açıktır. Şirkin dışında oldu. E o halde e, cehennemde ebedi nasıl kalsın? Ama ayette diyor ebedi kalacak. O zaman ayeti doğru anlamak lazım. Ve varada fil akbar yine rivayetlerde gelmiştir. Men gaza, her kim e, kasten terk ettikten sonra e, salaten vahideten efendim bir vakit namazı, bak hadis demedi dikkat et. Yani akbar, haberlerde rivayetlerde gelmiş diyor şimdi. Bu şeylere dikkat edeceğiz yani. Oca bunu hadis kaynaklarında arama. Bulamadım diye uydurma deme. Bu rivayet olarak gelmiştir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den değil. Ama e, tabii ki e, geçmiş büyüklere dayanıyor. Her kim kazaya bırakırsa yani namazı terk edip sonra kılarsa salaten vahidetten bir vakit tek namaz. Mesela akşam namazı geçti şimdi. Bir insan Müslümanlardan biri akşamı kılmadı mesela. Kasten kılmadı yani baygın değildi. Komada değildi. Yangında değildi göçük altında değildi bir şey değildi. Kasten terk etti. Müteammiden, kasıtlı terk ederse bekiyefin cehennem ateşinde kalır hukuba 80 sene en az kalır. Hukup semanune sene yani 80 sene. Şimdi bu da var. O zaman sen bana soruyorsun şimdi. Felemi gün olmadı azabun nar. Cehennem azabı olmadı mahsusen bil O zaman cehennem azabı kâfirlere mahsus değil. E senin de dediğinden sanki anladık ki yani ee, Müslümanlar cehenneme girene kadar illa bir şekilde temizlenir e, cehenneme girme, girmeye muhtaç olmaz diye bir şey beyan ettin geride. Sen bana böyle bir soru sorarsan ekulü ben sana cevap veririm. Mavera hangi avarit e, oldu fil katili katil hakkındaki ayet ve maksusun bi müstehillil katli adam öldürmeyi helal sayarak öldürene meksustur. Bir adam gazaplandı, sinirlendi Öfkelendi, bilmem ne etti. Kalktı, biri birini vurdu. Bu adama katil denir. Zaten kafir, katil olmuştur bilfiil. fiil. Kafir denmez. Çünkü yaptığının haram olduğuna inanıyorsa. Tamam. Peki ayette neden bahsediyor? Bir mümini kasten öldürürse. Peki, kasten öldürürse de mana ne diyor bütün müfessirler? Helal olduğuna inanarak. Yani bunu öldürmek helal. Bunun kanını dökmek helal. Ben FETÖ'nün neden kafir olduklarına karar verdim. Bu darbeye kadar böyle bir şey demiyorduk biz. Darbede de diyebildik. Niye diyebildik? Çünkü adamlar dediler ki tanklara direnen, sokağa çıkan hükümeti işte destekleyip darbeyi önlemeye çalışanları öldürün diye fetva verdiler. E ona göre o fetvayı almadan da buradaki o onların adamları biliyorsunuz efendim FETÖ'ye şey gibi bağlamışlar, peygamber gibi bağlamışlar ne derse Allah'ın emri zannediyorlar. Öldürün emrini uyguladılar, millete bomba yağdırdılar ve milleti taradılar. O emir üzerine oldu. E bu emir fetva işte verildi. Bu fetva neye göre verildi? Bunlar zalime destek veriyor. Bunların kanı helal. İşte onun için adamı öldüren kafir olmaz, katil olur ama bunları öldürmek helal diye inanırsa bu kafir olur. Bu Çünkü harama helal demekten kafir oluyor. Adam öldürmekten günahkar oluyor ama bu iş helal. Bunun kanı helal deyince Allah'ın yasak ettiği haramlı bir cana kıymış oluyor, helal görerek. Onun için kafir olur. وَمُسْتَحِلُّ الْقَدْلِ كَافِرُونَ Bir adam, bir masum insanı öldürmeyi helal görürse kafirdir. كَمَادَكَرُونَ مُفَسِّرُونَ Bütün tefsir alimleri ittifakla bunu zikretmiştirler. Çünkü neden? Eğer böyle olmasaydı, manayı bu, böyle anlamak mecburiyetindeyiz. Neden? Haliden kaydından. Ebedi kalma kaydı olmasaydı, adam öldüren, efendim, Cehenneme girecek olsaydı öbür ayetlerde cehennemdeki gay kuyusuna girecek namazı zayi edenler ebedi kalacak buyurmadığı için ebedi kalacak buyurmadığı için namazı terk edenler de cehennemde tehdit edilmiştir bu ayette. Ebedi cehennemde kalacak buyursaydı ne mana oluyordu? O zaman namazı kılmamayı helal sayanlar manası oluyordu. Çünkü o zaman ebedi kalmaz ki. Kılmamaktan ebedi kalmaz ki. Anladınız mı? El-i Sünnet'in kaydeleri vardır. O kayda her yerde geçerlidir. Hiçbir yerde bozulmaz. Böyle Diyanet'in kaydelerine benzemez El-i Sünnet'in kaydeleri. Diyanet'in kaydeleri bir baskı gelir. Hemen ona göre yorum değişir yani. Dinimiz don lastiğine benzemez. Dinimizin hükümleri bellidir. Kaideleri bellidir. El-i Sünnet'in kaydeleri içerinden yerinden kimse oynatamaz. Şimdi namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kılmamak serbesttir, helaldir dese kafir olur. Neden? Harama helal dediği için. O başka bir şey. Şimdi mesela öbür rahat diyor ki Furkan suresinde Velayeznun zina etmezler, Velak Tülüun adam öldürmezler. Peşinden ne diyor? Vemenefazel ki bunları kim yaparsa, işte -ma. Kuyusuna giren, -ul el kâse ama esem kuysuna girer. Yudâfîlül hâdiyyâ kıyamet kıyamet gün azabı katlanır ve külûtfihi muhane. Alçak olarak orada e ebedi kalır. İşte orada ebedi kalır buyurulduğuna göre oradaki zinadan maksat. Normal zina değildir. Ya nasıl bir zinadır? O zinayı helal sayarak. Yani bu haram değil. Niye haram olsun? Ya alan razı, veren razı, kız razı, ben razıyım. Ondan sonra niye haram olsun? Ben tecavüz etmiyorum ki. E sen tecavüz etmiyorsan ne alakası var? Nikahsız ilişkiler haramdır. Nikahsız ilişkiler haram olduğuna göre sen ne yaptın şimdi? Burada harama helal dediğinden kafir oluyorsun. Zina olmuyorsun. Zina adamı kafir etmez. Haramı haram bildikçe. Ama orada ebedi kalır buyurunca ne anlaşıldı? Adam öldüren zinadan ebedi kalır. Niye ebedi kalsa? Kalmaz. Çünkü allah Teala buyurmadı ki şirkin dışındakileri bağışlar. O zaman haddilediklerim için bağışlarım. Herkese bağışlarımı demiyoruz. Ama bağışlama vaadi var. Allah sözünü bozmaz. Ama şirkte bağışlamam diyor. Onun için dünyanın en iyi bir müşriği olsa biz ona bu bağışlanabilir, çok iyilik yapmış diyemiyoruz çünkü ayet hepimizi bağladı. Şirk varsa hayrat, hasanat, dünyanın fakirine baksa şirk bağışlanmaz ve bu adamın da efendim, cennete girmesi mümkün değil. Bunu söylüyoruz. Şirkte, e şirkin dışındaki günahlarda ebedilik, tehlikesi tehdidi yok. E var işte ayette. Ya kardeşim doğru anlıcasın. O zaman da ne buyuruyor üstünde ve lezne la yedu Başta Allah'la birlikte başka ilah tapmazlar diyor. Demek ilk günah olarak şirki söylüyor, peşini adam öldürmekle zina söylüyor. Oradan da maksat ne olduğu anlaşılıyor. Harama helal diyerek yapılan cinayetler ve zinalar adamı cehennemde ebedi bırakır. Yoksa hiçbir günah e, harama inandıkça günah olduğunu kabul ettikçe sahibini cehennemde ebedi bırakmaz. Çünkü diğer hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Efendim. En sahih hadis okuyayım sana. Benim ümmetimden Allah'a ortak koşmadan Müslüman olarak, imanlı olarak ölen cennete girer. Ha direkt girer. Azabı çeker girer. Bir miktar yanar çıkar. Ayrı bir şey girer. Ebu Zer Hazretleri diyor. Inşarak, hırsızlık yapsa, zina yapsa da girer mi? Galeveyn zina yapsarak zina da yapsa, hırsızlık da yapsa girer. Yani günahının cezasını çeker ayrı dava. Ama imanlı öldüğü için sonunda cennete girer. Ben ikinciye sordum. Resulullah buydu ve in zena veyin sarak girer. Ben üçüncüye sordum. Ya adam zina yapmış nasıl cennete girecek? Buyurdu ve in zena veyin sarak. Zina hırsızlık günahtır ama Müslüman ölürse sonunda cennete girer. Veya tevbe eder veya hak gelallığı ve alır. Ayrı deva ölmeden kapılar açık. Ben dördüncüye sordum. Bir peygambere sallallahu aleyhi sellem, dördüncüye sorulur mu bir şey ya? ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعْتْ عَلَىٰ رَغْمِيَنْ فِي اَبِي زَرٍ buyurdu ki, ey Ebu Zer senin inadına girer. <gülüyor> yani Allah senin burnunu yere sürür. Sen niye yani bir adamın günahından dolayı cennete girmemesine uğraşıyorsun? Ben sana Allah'ın hükmünü bildiriyorum yani. Bundan dolayı ne, ne demek istiyoruz? O ayetlerdeki e, ebedi kalır meselesi. Eğer bir günahın peşinde cehennem tehdidi varsa o öyle anlaşılmalıdır. Ama cehennem vardır o günah demektir. Ama ebedilik kaydı varsa, ebedilik kaydı kafirlere mahsus olduğundan, eli Sünnet'in kaidesi şudur ki orada o günahı helal bilerek, helal olduğuna inanarak işleyen ebedi kalır. Çünkü helal olduğuna ve inanması kafir olmasının gerektiği. Namaz kılsa bile, kılsa bile kılmamakta helaldir dese yine kafir oluyor kıldığı halde. Çünkü inanç başka bir şey. Bunlara güzel anlamazsak çuvallarız yani. Herkese önüne göre efendim, cehenneme yollarız, cennete yollarız. Böyle bir şey yok. Cennet, cennet kimsenin çiftliği değil. burada arada ayet hadis, nas delil lazımdır. Onun için zaten özel şahıslar hakkında konuşmuyoruz. Özel şahısların son nefesini bilmiyoruz. Kimle hal üzere ölmüş, Allah tevbesini kabul etmiş, etmemiş. Başka bir yameli var, onu sildirmiş. Bunları bilmiyoruz. Özel şahıslar hakkında eli sünnet asla hüküm vermez. Genel kaideler konuşulur. Yani... Ee, ne diyeyim sana? Taharetine, temizine, dikkat etmeyen kabir azabı vardır. Genel. İsa i̇şte namazı terk edene, gıyakuş vardır, cehennem vardır. Genel. Zinadenin azabı şöyledir. Genel. Ama bu adam da zinade. Öyleyse bu adam da bugün e, bu, bu, buraya girecek. Ya, adama özel indirgeyemezsin. Çünkü o adam daha ölmemiştir. Tevbe edebilir. Şefaat erişebilir. Başka bir hasene yapabilir. Allah onun başka bir iyiliğinden onu bağışlayabilir. Kul hakkından sonra helallaşabilir Helallık alabilir falan filan. Sen şimdi o adamın özeli hakkında hüküm veremezsin. Ehl-i Sünnet'in hassas konuları vardır. Onun için şimdi İmam-ı buyuruyor ki zaten adam öldürmeyi helal sayan kafirdir. Ee, onun için burada ebedi cehennemde kalacak mümin öldürenin maksadı bir de burada bir tefsir daha vardır. O da nedir? li imanihi. mümini öldürürse diyor. Mesela dikkat edin. Öbür adet ne ben bir Kim bir insanı haksız yere öldürürse diyor. Mümin demiyor. Kafir de olabilir. Müşrik de olabilir. Budist de olabilir. Mecusi de olabilir. Efendim kim bir insanı öldürürse bütün fekenleme katilen asyem. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Tamam. O bütün insanlar hakkında öldürülmeme kanlarının, canlarının masumiyeti var. Efendim ama bu ayette mümini öldürürse diyor. Yani ebedi cehennemde kalma ayetinde. E, Tehdidinin vakı olduğu ad de orada, orada mümin demesinde işte, işte müfessirler onun için kafası çalışan adamlar anlıyor. Sen ben ne anlarsın? Mümini öldürürse. Niye mümini öldürür? Müslüman olduğu için öldürüyor. Bir mümini müminliğinden dolayı öldüren ne olur? Kafir olur. Ama bu adam benim karıma yan baktı. E, yok efendim işte arsama tecavüz etti. Yok bir metre arsama gasp etti. Yok anama sövdü. Görmüyor musunuz trafikte adam sinirleniyor birbirine çekiyor öldürüyor ya. Korna bastı diye. Deli deli manyak insanlar var. Yani bu senin anana da sövse, ağzına burnuna da sövse adamı öldürmek caiz midir? E değildir nasıl öldürürsün adamı ya? Nasıl öldürürsün? Ama sinirden dolayı yaptı bir şey. E şimdi burada bu sinirinden dolayı öldüren adam bunu helal saymadı ki. Ben nefsime uydum, kazabımı, öfkemi yenemedim, yaptım. Ha bu kafir olmaz. Ama adam namaz kılıyor, var sen nesi namaz kılıyorsun, sen Müslümansın, ne dedi, çekti vurdu. E Müslüman olduğu için, namaz kıldığı için öldürüse o kafir olur. Çünkü imanına kastetmiş. Onun ayetleri doğru anlamak lazım. İmam-ı Rabbim öyle buyuruyor. Yani ebedi cehennemde kalacak ayeti Öldürmeyi helal görene mahsustur. Öldürmeyi helal sayan zaten kafir olur. Müfessirler bunu böyle zikretmiştir. Ve mağara de hangi rivayet varid olup fiseyyati gaydi kafirliğin dışındaki günahlar hakkında minel veyidi tehditler bir azab bin nari ateş azabı ile tehdit olan birçok şey var. Yani e, haramlar var, günahlar var. Ayet hadislerde dolu. Yine de ben diyorum ki diyor Fela teklüğü boş kalmaz. Tilke fiseyyatu bu günahlar minşa, ibeti, sufetil küfri. Yine kafirlik sıfatıyla bir karışmışlığı vardır. E, sırf günah değildir yani. Ne gibi misles tıkfafetil kesseyiyeti. Yaptığı günahı hafife alır. Ve sısgariha küçük sayar. Buraya dikkat et şimdi. Küçük sayar. Ne olacak ya? Bu da bundan günah mıdır? Bundan ne olur? Bundan ne olur ya? Onun için sen diyorsun satranç, satranç şafiide mubahtır, serbesttir diyorsun ama şafiide de mekruhtur. Şafiide de mekruhtur. Şafiinin Rüyani gibi, İbn-i hacer -i gibi daha birçok şafi ulemasına göre de efendim caiz değildir. E, dolayısıyla hafife almak meseledir. Sen yine oynuyorsan oyna, nefsine uyuyorsan uy, tembellik yapıyorsan yap, günah da yapıyorsan yapıyorsun zaten. Her yol var içkisi kumarı zinası millette. Bir şey diyor muyuz? Diyoruz tabi yapmayın diyoruz ama atama dinden çıktın bir şey oldu bu oldu değmez ki yani. Günah yapma özgürlüğü de var bir de allah Teala efendim bizi masum yaratmadı illa günah düşüyoruz. Peygamber değiliz. Bu ayrı bir şey ama diyor bir günahı hafife almak, küçük görmek, mekruh. Mekruh ya bu mekruh ya mekruh tanrıyor. Ya mekruh ne demek? Tahrimen mekruhsa haram demek. Tenziyen mekruhsa yani efendim günaha yakın. E, tehlikesi var. Çünkü bazı mezhebin tenzi en mekruh dediğine öbürü tarihim mekruh diyor. Küçük görmek, hafife almak ve ademil mübalat, aldırış etmemek bir itiyani ha onu yapma. Ne var ya bunu yaparım Allah görüyorsa görüyor veyahut da e, bu, bu, bu, bu da günah mı? Ya el alem. Oho millet su gibi çeşmeden içer gibi zina yapıyor. Ben de gitmişim efendim. Ne olacak yani? Bir kadına bakmışım. Bir çıplak film seyretmişim. Ne var yani bundan da bir şey mi olur? Zina mı yaptık? Cık. Ya kardeşim adam zina yapar ama yaptığı zinanın haramiyetini, büyük cürüm olduğunu bilir. İmanını kurtarır yani dinden çıkmaz. Öbürü çıplak bir kadına şehvetle yani kötü gözlük hastediyorum. Kötü gözle bakar. Ondan sonra da bu da günah mı ne var ya kadına mı saldırdık? Bu sefer ne oluyor? Ayette gözlerini yumsunlar emrini e, terk etmek bir yana bunun zıttı bir emrin zıttı haramdır. Yani emir namaz kılmak farsa kılmamak haramdır. Tersi de aynı. İçki içmek haramsa içmemek farzdır. Anladın mı? İkisi birbirine karşı gelir, denk gelir. E şimdi Allah Teala gözünüzü yumun milletin karısına kızına kötü gözle bakmayın buyurduğuna göre bu bir emirdir. Bunun tersi şehvetle milletin avretine bakmak haramdır. Sen ne yaptın bu haramı hafife alıyorsun? Ne oldu? Kadına mı saldırdık tecavüz cevap verdik. Laf atmadık, söz atmadık. Yandan bakıyoruz işte. Ha, bu ne yaptı? Küçük günah. Tamam. Zina büyük günah. Onun yanında bakmak küçük günah kalır. Çünkü böyle bir tasnif Kur'an-ı Kerim'de de var ki bayır sağa ait tasnifi. var, ince bu kebayra matu ne ne var. Büyüklerden sakınma şartı getiriyor. Ha, ama eğer küçük bir günahta olsa, büyüğe göre küçük oluyor tabii. Sen onu hakir görüp, değersiz sayıp, bundan ne var bunun bunu? neresi günah olsa, her tarafı günah olsa ne olur falan falan. Ha o zaman ne olur? Yine şirket düşme, haramı helal sayma. Vel istihlal kufru, el üstünet itikadının metni Ömer Nesefi'de geçer. Haramı helal saymak kafirliktir. Yapmak değil. Haram yapmak adamı dinden çıkartmaz. Helal inanmak kafir eder. O zaman burada yine ben derim ki diyor İmam yani ince anlayışı var tabii Muharrem. İttikatta da müştehittir kendisi. Yine bu hangi günahlardan Müslümanların da cehenneme gideceği günahlar var ama yine orada o günahı mutlaka hafife alarak yapmıştır. Küçük görerek yapmıştır. Aldırmadan yani bundan zarar hiç üzülmemiştir. Ne olacak bundan ya demişler. Onun için. Hüestikâ ril evamir şer'iyeti Allah'ın şeriatının din emirlerine hakır görmek ve nevahiyya yasaklarına akır görmek bak bir şey yasak etti ama diyelim ki her haram bir değil domuz eti yemenin haramiyetiyle efendim içki içmenin haramiyetiyle efendim diğer bazı haramlar var efendim zina etmenin haramiyetiyle namereme bakmanın şehvetle bakmanın haramiyeti bir tutulmaz sagayir Kebair tasnifi var Büyük günah, küçük günah tasnifi var. Ama o da haramdır, o da haramdır enniyetine. Ama her haram aynı derecede haram değildir. Her haram aynı derecede haram değildir. O zaman amma ve lakin derecesi farklı da olsa o küçük günah, bu büyük günah da olsa Allah'a isyan edilme noktasında hepsi büyüye girer. Bu itibarla hepsini önemsemek lazımdır. Ya ben bir günaha düştüm Allah affetsin. Hiç istemeden oldu veya da pişmanım tabii ki keşke düşmesem bu günah. ...demek icap eder. Bu, bu fikirde olmak icap eder. Ama sen... E, ...bu değersiz bir şey, basit bir şey ya. Buna ne günah diyorsun ki? Ben baktım kadından... ...keyfimi çıkarttım, lezzet aldım alabilirim. Kadına bir zararım yok ki canım. Kadında niye soyunmuş canım? Soyunmasaydı falan falan. Ya kardeşim... ...onun soyunması ayrı günah. Bikiniyle podyuba çıkması ayrı günah. Senin... Ona şehvet ne acaba? Ayrı bir gün sen şimdi. Kadın orada soyunmuş diye ben de bakarım helaldir. E nereden getirdin bu mantığı ya? Yani haramı helal ediyorsun mahşeni. Veyahut önemsemiyorsun veya hakir görüyorsun falan. Cık. E şimdi bunlar çok tehlikeli şeyler. Ondan sonra ben kadın istemeden saldırıp da elini kolunu bağlayıp da ilişkiye girersem tecavüz bunu haram sayarım. Eee? Ama olan razı ve olan razı ikimiz de memnun olduk mutlu ayrılıyoruz. Otelden çıkıyoruz. Ne var yani şimdi? Dediği zaman... Allah'ın haram ettiği akıtsız bir ilişkiyi, ikazı bir ilişkiyi helal sayıyorsun yani. Bu şimdi bunda ne var bundan bir şey çıkmaz diyemezsin. Dersin ki Allah yasak etmiştir. Ben de bunu nefsime uydum yaptım böyle bir şey. Fakat haram olduğuna inanıyorum. Allah affetsin tövbe nasip etsin bir daha nasip etmesin falan falan Müslüman'ın konuşacağı da budur. Düşüncesi de bu yönde olmalıdır. Ama şeriatın ebirlerine hakır görürsen, yasaklarını basite alırsan, hafife indirirsen o vakit. Yani ben diyorum ki diyorum Allah'ın Hazretleri Müslümanlardan da cehenneme girenler olacak ama illa o girenlerde yine böyle hakir görme, basite alma efendim helal sayma gibi karışıklıklar olacak. O karışıklıklardan kimisi insanı kafir ederse zaten ebedi çıkamaz. Yok kafir seviyesine gitmediyse de küfür şaibesi. Küfür sıfatının şaibesinden hali kalmaz dediği o. Yani illa onda yine bir şaiba var. Şaibe dediğimiz işte Oradan gelen bir karışıklık. Helal sayma karışıklık ya. Hadi bu helal saymadı çünkü helal saysa kafir olur da. Helal saymadı ama hafife aldı. Hafife almak da orada bir şahibe sokar. Onun için bunları cehennem paklar. Paklar diyoruz. Neden? Kafir ölse cehennem de paklamaz. Ebedi yanar çıkamaz. Paklasaydı çıkart. Anladın haber. Yine haberde vardı olmuştur. Bu haberde vardı oldu ama bu hadis-i şeriftir yani. Çünkü bu Tirmizi'de bu Davud'da vardır. İbn Mace'de vardır. Tirmizi'ye bu Davud Enes radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Bu hadisi Mace, Cabir radıyallahu ta'ala ediyor. Bu hadis şerife Ne buyuruyor? Şefaati li ehli'l Benim şefaatim ümmetimin öyle küçük günahkarlarına değil. Küçük günahlar zaten tevbe istiğfarlarla, şefaatlerle, hastalıklarla ve sair mahşerdeki çekilen sıkıntılarla küçük günahlar zaten silinir, erir, gider. Ben şefaatımı kime ayırdım? Ümmetimin büyük günahkarlarına ayırdım. Büyük günah sahiplerini ayırdım. Neden büyük günahlar kolay kolay erimez? E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat hak'tır. <gülüyor> Oyle sevfiyutu iki Rabbu kafet Habibim Rabbim sen istediğini vereceksen razı oldum. deyinceye kadar ayet var. Efendimiz'e bu yüzden la arda bir ümmetim ateşte kalsa ben razı olmam. Hme da razı edeceğim. Yemin ediyorum buyuruyor. Allah aciz midir Habibini razı etmekten? İki tane günahkarı cehennemden çıkartmaktan aciz midir aşağı E o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben şefaatımı zaten küçük günahlara Ayırmıyorum Küçük günahlar zaten Tevbe ile istiğfarla saire Ben büyük günahkarlara ayırdım. Neden? Onları kurtarmak daha mühim yani. Çünkü onların biraz öyle e, şefaatsiz kurtulacak iş, halleri zor. Onun için şefaatimi büyük günahkarlara ayırdım buyuruyor. Ve kâlefi hadis ne kadar? Hakikaten ya. Bu hadisi de ben çok okuyorum hala da manayı tam anlamamışım. O hadiste buyuruyor, bu hadis herif e, Ümmeti ümmetün merhumetün ben Ebu Davud diye biliyorum. E, bu da birçok hani hakimde var, de var, Ebu Davud'da var. E, çok meşhur bir hadis herif. Ümmeti ümmetün merhumetün benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azabu aleyha fil âhred. Ümmetime ahirette azap yok. Bak işte bu hadis herifte bu manaya geliyor. Ahirette azap yok epeki. Ya e bunlar hiçbir günahı yok ki azap hak etmiyorlar. Peşindeki hadisin burada söylemiyor. Bu Davud'da geçiyor. Azap buafet dünya Azapları dünyada çekilecekler. Nedir? Kargaşalar çok olacak. İç savaş olacak, dış savaş olacak. Zelzele çok uğrayacak. Benim ümmetim çok zelzeleden çok kırılacak. Bu zelzeleler de günahlarına kefaret olacak. Kefaret olacak. Bir de görmüyor musunuz Yemen'den tut Irak'tan çık bütün İslam coğrafyasında hiç savaş vardır. Suriye'yi görüyorsunuz, Irak'ı görüyorsunuz, Filistin'in durumunu görüyorsunuz, işte Doğu Türkistan'ı görüyorsunuz, Myanmar'ı görüyorsunuz. Bütün İslam aleminde, eli sünnet coğrafyada özellikle çok savaşlar vardır, zulümler vardır, eziyetler vardır. Müslümanlar da birbirlerine de çok daldıkları bölgeler vardır. Müslümanı Müslümana tekbir çekerek öldürdüğü savaşlar görüyoruz şu an. İşte bu da buyuruyor ki, Allah benim ümmetim yanlış yapınca günah düşünce dünyaya meyledince diye ve gümşihan ve yuzika ba'dakum besebah sizi fırkalara bölecek şialere yok mezhep savaşları diyoruz. Bak bu ayet onun delilidir. Mezhep savaşları çıkacağını. Şiyan şiyan mezeplere mezheplere bölecek fırkalara ve yuzika ba'dakum besebah size birbirinizin çetin savaş acısını tattıracak diyor. Neden günahlarınız olunca işte, ahirette hesap kalmasın Cehenneme girmesin ümmetim diye Allah dünyada temizleyecek. E kafirlerde niye hiç kargaşa olmuyor? Çünkü kafirler ebedi cehennemde kalacağı için. Dünya onların cennetidir. Onun için bari ahirette cennetten nasipleri yok. Bari dünyada biraz rahat yaşasınlar. Mevla'nın adili mutlak oluşunun bir denge unsuru da budur. Dolayısıyla dünyada kafirleri rahat görürsünüz. Müslümanları sıkıntı görürsünüz. Keşke Müslümanlar hiç günah işlemeselerdi dünyaları da cennet olaydı. Ama dünyada günahsız durmayınca mevlada temizliksiz durmuyor. Onun için ahirette azap yoktur buyurması da bu sallallahu aleyhi ve sellemin diyor. Yine benim ümmetim temizlenecek. Cehenneme girmeye muhtaç olmayacak. Peki cehenneme giren hiç Müslüman olmayacak mı? E olacak dedi sana. Olacak ama diyor yine ona bakarsan bir helal görme, bir hafife alma, bir değer vermeme. Bundan da ne olur? Bu da günah mı canım şeklinde yapılan günahlardan yine girerse girer diyor. Yoksa haramını bilerek, hafife almayarak, önemseyerek, ciddiye alarak ama nefsine uyarak yaptığı günahlar zaten yolda temizlenir. Cehenneme kadar gitmez onun işi diyor. O hafife alma ve helal görme karışıklıklarından giren girer yine diyor. Bu da iman rabbani zatlerinin yani ben başka bir kitapta da bunu görmedim. Yani mektubat'a mahsus ilimlerden diye düşünüyorum. Ve e tabi iman raporu açısından da şeyli buluyorum. Müsabetli tabii bul buluyoruz çünkü itikatta müsteittir. Ve Teala şu ayeti kerimeyi görmüyor musunuz? Ellediine amenu ve zul. Ahirette azaptan kurtuluş ve güvence, emniyet herkese maksus değildir. İman edecekler ama imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayacaklar. Şimdi her Müslüman imanını şirkten uzak tutabiliyor mu? Tutabilir. Her Müslüman imanını, İslamını zulümden arındırabiliyor mu? Arındıramıyor. Onunçın adede ne buyuruyor? Her Müslümana emniyet ve garanti yok. İnandım demekle bitmiyor. İman edecekler ama imanlarını zulümle karıştırmayacaklar. Yani şirk karıştırmayacak oraya. İşte şirk de nedir? Kendisini dinden çıkaracak puta tapma gibi şirk değil. Ya işte kafirin dini kutsal bayramını kutlamakla. Şirk şaibesi karışır Haramı efendim hafife almakla Günahı hafife almakla şirk şaibesi karışır Çünkü bunlar insanı kafir eder Bu açıktan bunu demez Söylemez helal demez ama Onun için dinden çıkmaz ama Ne olur bundan ya ama Çok da önemli gibi laflar ederek Düşüncelere sahip olarak Şirk karıştırır içine Şirkin şaibesi yani Şirkin kendisi deyip, o Şirkin kendisiyle şaibesini ayıralım Şirkin kendisi nedir Yok ya çıplak kadına şehvetle bakmak helaldir. Ha bu şirkin kendisidir. Şu ayeti direkt inkar et. Şirkin şaibesi nedir? Cık. Ya aman canım şimdi çok da şey yapmayın. Bu zina etmedik ya canım falan. İşte bu laf yani zina etmedik ya canım. E, tecavüz etmedik ya saldırmadık ya gibi laflar hafife aldığına ima eden laflardır. Onun için kafir olmaz bu laflarla. Ama şaibe işte karışıklık yapıyor. Onun için hem iman edecekler hem de imanlarını zulümle karıştırmayacaklar. Ülâke levmül emnû. Ahiret azabından emniyet ve güvence garantisi ancak onlara aittir. Sadece inanmakla yetmedi. Şaibe karıştırmayacak diyor. Yani inanç bazındayı konuşuyoruz ya, Farkındaysanız amelde günah karıştırmayanlar dese cennete kimse gidemez. Günah yapmayanlar demiyor. Haram yapmayanlar demiyor. Büyük günah yapmama kaydı da getirmiyor. Zulümle karıştırmayacaklar. Kalt etmeyecek. Leps kalt etme. Karıştırmak. E zulüm dediğine ne? İnne şirkele lazım. En büyük zulüm şirk. Öbür ayet onu tefsir ediyor. Burada şirk şahibesi nedir anladın mı? Harama helal demiyor. Ama ya çok da büyüttünüz. Çok da büyüttünüz bu konuyu ya. Bu kadar da değil yani. Zinada etmedik herhalde. Bunlar hafife alma belirtileridir. Halbuki sen Allah'a karşı, büyük Allah'a karşı yaptığın bir isyanın ne kadar önemli olduğuna dikkat edeceksin. Sen burada bu küçük günah canım bundan ne çıkar deme hakkın yok. Tamam küçük günahsa küçük günah ama bundan ne çıkar diyemezsin. Allah Teala Ehl-i Sünnet itikadında nesefi akaidinde geçiyor. Allah Teala küçük bir günaha yar ahirette azap edebilir. Büyük bir günaha da affedebilir. Affedebilir şu demek. Allah'a bir şey yapmak zorla vacip değil. İstediğini yapar demek. Mesela İdrarını üstüne sıçratanlara kabirde azap olduğu hadisi Bukhari Müslüm'de geçmiyor. En sahih kaynak. Peki üstüne efendim ne diyeyim sana idrar sıçratmak zina gibi büyük bir günah mıdır? Hadi söyle. Zina gibi büyük bir günah mıdır üstüne idrar sıçratmak? Değil. Ama ne buyuruyor? Kâne hâdûmâ lâ estetiru ambevli. Bu kabirde yatanların birisi idrardan sakınmazdı. Üstüne sıçratırdı. Onun için yuazzebani ikisinden de azap oluyor. Öbürü de dedikodu yapardı. Ve kâne lâ şey yemşi'yi bilmemeyim. İşte hadis Bukhari en sahih kaynak. Söylüyorum sana. Peki bak burada azap var. Yani normalde idrar üzerine sıçratmak küçük bir günah. Ama azap olduğu sabit oldu. Gördün mü şimdi? Allah bu. Ve zinadeni affettiğine delilin var mı? E var. Eski ümmette hatta fahişe yani. Mesleği fuhuş. Olan bir begiye kadın geldi bir kuyunun başına baktı ki köpek efendim kuyunun içinden suyu çekecek durum yok. Köpek neyle çekecek? Ondan sonra su da kuyunun ağzına kadar gelmiyor ki ağzından içsin. İpi yok, halatı yok, kurganı yok, kovası yok. E, yeri böyle eşeliyor köpek. Yerin dibinden hani serinlik çıkar ya kumun altından. O serinle dilini yatırıyor artık. E, ciğeri parçalanacak yani köpeğin susuz kalmış ne kadar zamandır. O kadında ne yapıyor? Görüyor musun?" diyor. "Katbe, Katbe'le ga beleğeni bana ulaşan hararet buna da ulaşmış." diyor. Bu hadis Bukhari, Bukhari. Kur'an'dan sonra en sahih kaynak. Anladın mı? Ondan sonra gidiyor, başındaki işte başörtüsünün, yaşmağının neyse, fuların ne dersen üzerinde bulunan şeyi çıkarıyor, ayakkabısını çıkarıyor, ayakkabısına onu bağlıyor. Oradan suya uzanıyor. Tabii ki köpek uzanamaz ama insan uzanır. Şöyle yarım metre, bir metre de yakınsa uzanırsın. Oradan su çekiyor. işte ayakkabısında kaldığı kadarıyla ne olsa bir kere 2-3-5 çekersin. En ne su varırsın. Köpeği su varıyor. Peki ne buyuruyor allah Teala? Yani hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. <gülüyor> Allah'ın faşak adına teşekkür etti. Ve o susuz hayvanı köpeği suvardığı için onu affetti, mağfiret etti. Hadi bakalım. İdrardan sakınmayana. Orada azap söylüyor hadiste. Burada da fahişe bir kadının bir köpeği sulamaktan dolayı, su içirmesinden dolayı olduğunu söylüyor. Onun için Allah adına sen konuşamazsın. Kimseyi Allah seni affetmez diye konuşamazsın. Anladın mı? Halbuki zina büyük günahtır. İdrar sıçratmaya benzemez. Onun için olur ki Allah küçük bir günahtan azap eder. Ola ki Rabbimiz büyük bir günahı affedebilir. Bundan dolayıdır ki kimse bu hususta ne yapamaz? Ee, karar veremez. Onun için allah Teala azaptan kurtuluş vaadinde iman edecek sonra hiç günah işlemeyecek buyurmuyor. Büyük günah işlemeyecek de buyuruyor Hiçbir şey buyurmuyor. Ama şirkle karıştırmayacak buyuruyor imanını. İşte şirk acayip bir şey. Allah'tan başka birinin bir şey yaratacağına inanmak. Allah'tan başka birisinin ibadete layık olduğuna inanmak. Allah'tan başka bir, bir zatın efendim müstakillen itaat olunmayı hak ettiğine inanmak. Anladın? Mı? Efendim ben Allah demese de bu adama itaat ederim. Bu adama itaat farzı nasıl? itaat farzı Allah emre derse itaat edin. O zaman Resul'e itaat farz oluyor. Allah Allah buyurmadan kimseye itaat edilir mi mesela? Farz denebilir mi? O zaman iman edip imanlarını şirkle karıştırmayanlara ahirette emniyet var, azaptan güvence var ayeti. El-Ayet'e oku sonuna kadar. Müeyyidün li'zelmana o da bu benim dediğimi destekler. Kemâmer Ranite ki bu hatkerime geride de geçmiştir. Ve ahval ve müşrikîn, müşriklerin küçük ölen çocuklarının durumları. Ve men kimseler ki ne şeye yetişti Fihi Cebel, daha başında yetişti. Hiçbir şehir hayatına vakıf olmadı, şahit olmadı, dünyadan haberi olmadı. Ne peygamber duydu ne kitap duydu. Ne Musa aleyhisselam duymuş, ne İsa aleyhisselam, ne Muhammed Mustafa. Salavatullah aleyhi ve âlihi Hala bile Afrika'da şurada burada bir kabile çıkıyor. hiç irtibatı yok yeni bulunuyor mesela. Hala da dünyada var ki meal 400 sene evvel söylüyor. Bir de ve müşriki zemenil fetrate. Peygamber gelmeyen fetret dönemlerindeki müşrikler var. İsa aleyhisselamla Resulullah Efendimiz arası sallallahu aleyhi ve sellem 500 küsur sene. Bu 500 küsur sene peygamber gelmedi. E bu millet nereden bilecek Allah'ın hak dini nedir? İman kim Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah Teala nasıl inanacak? Allah'ın adı Allah'tır celalül Ne bilecek adam Bunlar cehenneme gider mi? Bunların durumları mesduratün yazılmıştır. Fil mektubu Benim yazdığım mektubu li Muhammed Said. Oğlum Muhammed Said. işte Lale Gül dergisinde bunları yazıyoruz. Oğlu Muhammed Said hazreti çok büyük bir velidir. Evliya reislerindendir. Bu akı dergide baskıya gönderdik. Dün gece çalıştık saat 3'e kadar. Dergiyle uğraştım. Ee, İmam Masum Hazretleri ve oğulları hepsi büyük veli. beş oğlu var, hepsi evliyanın reislerine, hepsinin hakkında malumat yazdım dergide, hiç bir kitapta bir arada bulamazsınız. Çok güzel ilimler var. Evet, bu oğlu Muhammed Said Hazretleri geçen bu ay da zanetsen, bu ay var. Yani bu ayki lale gülünüzdeki lale gülde Muhammed Said kim var? Kâc Muhammed Said, evliyanın reisi, yani İmam Abbas'ın oğludur. Ona bir mektup yazmış, yazdığı mektup da bir cilt kitap eder yani. O mektupta yazdım, bir tafsil ayrıntılı şekilde veliyı rağaç başvurusun hinaka oraya orada yani o mektup tabii o zamanlar mektuplar ihvanların elinde geziyor birbirinden öğreniyorlar zaten onun için sonra kitaplaştırıldı ya çünkü bir kişilik işte kalsa bulunma sonra kayboluyor nice şey eserler Eş i̇şte o mektuplar muteberdi çok gezdiği için yani o burada da zaten bu mektubu da efendim şeyhinin oğullarına yazdığı mektup Hacı Abdullah Hacı Beydullah. Yani Muhammed Bakimli Hazretleri için onlar tabii Şeyh'in oğlunu da tanıyorlar. Şeyh'in oğulları da onun kendi oğlunu tanıyor ya. Onun için o mektuba bakarsınız diyor. Efendim bu usta daha iyi izahat, ilmi efendim, e, konular gelecektir. Ha ben size kısaca söyleyeyim onu da merak ettiyseniz. Müşriklerin çocukları e, ve dağ başında yetişip hiç din iman duymamışlar ve kendilerine tebliğ ulaşmamışlar ve Fetret devrinde peygambere yetişmemişler. Bunlar tabi Allah'ı bilmeden, nevda, ismini bile bilmeden ölmüşler, yaşamışlar, ölmüşler. Bunlar, İmam-ı Rabbân Hazretleri buyuruyor ki bunlara cennete gidecek denmez. Çünkü cennete girmek için iman ve ameli salih şartı var bütün ayetlerde. E bu iman edemedi. Peki, cehenneme giderler mi? Cehenneme gidecek de denmez. Burada biraz eşari başka bir şey diyor, maturidi başka bir şey diyor. İmam-ı diyor ki bana böyle ilham edildi. Bu orta yoldur evlatım. Çünkü <gülüyor> Maturidi diyor ki bunlar cehenneme gider. Eş'ari diyor ki dümdüz cennete gider. Ey i̇mam diyor ki e, cennete girmek ayet, bütün ayetlerde iman ameli salih şartına bağlı. Bu adam iman ameli salih demedi Peki cehenneme girme şartı mı? Makulna muazzibine hatta ne eb'at er göndermeden azap etmeyiz. Yani Maturidi büyüklerimizin diyor ki o da Maturidi ama Maturidi büyüklerimizin de bu şey biraz bana zor geliyor diyor. Ağır geliyor. Çünkü neden? Onlar diyorlar Resul akıldır. Allah sana akıl vermiş. Allah'ı bulsaydı. Ya şu anda bu millet bu kadar akıl, nakil, ayet, hadis, kitap, sünnet, icma ümmet, kıyası fukua. 70 tane kitap yazdım. Altında binlerce kaynak yazdım. Hala adama inandıramıyor zelal araba ya. Bu adam hiçbir kitap vaat görmeden nasıl kendi kafasından bulacak bu işi? Onun için e, burada akıl yani elçidir, Rasul yerine geçer demek uygun bir şey değil. Burada Rasul peygambere denir yani. Peygamber göndermeden azap edecek değiliz Allah buyuruyor. E bu adam da peygamber görmedi, tebliğ erişmedi. Onun için e, cehenneme de gitmez buyuruyor. Ya ne kulakları Kul hakları kendi aralarında varsa hayvanların da birbirine hak alınacak ya. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun meselesi. E, bunlardan da birbirleri aralarında kısas yapılıp hak hukuk alınacak. Hani ona sen de buna vur hesabı yapılacak. Ondan sonra hayvanlara kün-i toprak olun buyurulurken bu gibilerde toprak olacaklar. Şimdi cenneti kaçırdıkları için toprak olanların e, zarardadırlar ama cehennemi gördüğü zaman dünyanın en zengin kafirleri, firavunları, karunları dünyada 400 sene başı aramadan dişi aramadan yaşamış en zevk sahibi adamlar, mütref, nuraffah adamlar bile Ya Rabbi keşke toprak olaydık diyecekler. Çünkü neden? Yani ne demek bu dünyada hayvan olaydık demek? E dünyada bu kadar keyif yaptınız, hayvan olsaydınız bu kadar lezzet alamazdınız. Ama şimdi sonu cehennem olduktan sonra 400 senelik lezzet bitti. Bir dakika gibi geldi geçti. Ama göme diye cehennemi boyladım. Ben ebedi yanıp nasıl dayanacağım? Keşke toprak olaydım. Ne demek? Ammede yaleyteni güncü turaba. Ah ne olaydık keşke ben toprak olaydım. Mahşerde diyor bunu ve golül kafir. Kafir diyor bunu. Ne demek istiyor burada? Dünyada hayvan olaydım demek istiyor. Onun için ee, toprak olmayı Karunlar, Firavunlar çok isteyecekler Ama o nimete erişemeyecekler Çünkü toprak olan e, acı duymaz Yok olur gider Yokluk Ben mesela e, doğdum doğalı Başım beladan kurtulmuyor ne kadar acılar çıkıntılar çekiyorum Ama şimdi doğmadan Evvelden hiçbir ağrım var mıydı hatırlıyor muyum <gülüyor> O zaman e, demek ki Yokluk da güzel bir şeydir yani Yokluk da güzel bir şeydir ee, Şimdi bile Bana muhayyerlik verseler Deseler ki mahşerdeki azapta sonun cennet belli değil. Cennete de gitme ihtimalim var. Ama istersen toprak olmayı tercih ediyorsan o hakkı hemen kullandırırız. Garanti derlese ben mesela şu durumumda ahiretin mahşerin azap ve şiddetleri okuduğum ayet ve hadisler muhaciyesinde o kadar zor bir durumsa bu kadar ulema evliya ağlayıp durduysa ben böyle kolay kurtulacağımı da düşünemediğimden yani o şıkkı Allah Teala sunsa bana ben direkt o şıkkı kullanırım. Yok olayım. Yok olayım. Kulakları varsa alınsın. Yok olayım. Bak şahsen kullanırım yani. Böyle bir şık olsaydı. Ama böyle bir şık sunmadılar. Artık mükellef olduk. Mükellef olunca. Fil cennem, ferikum fil ya cennet ya cehennem artık. Allah cümlemizi cennetiyle müşerref eylesin. Azabından gazabından muhafaza eylesin. Amin. Ama bak o şıkkı tercih eden. Ya, yani o zaman ya Leyt Rabb Muhammed'in lèm yahluk Muhammed'en. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmayaydı. Ne sıkıntılar var ahirette. Buyurur muydu sallallahu aleyhi ve sellem. Leytani kuntukebşen fedbahuni ve ekaluni. Ebubekir Sıddık'a versin. Keşke ben bir koç olsaydım. Keçselerdi, yeselerdi de ahirette hesabım olmayaydı. Buyurur muydu? Hazreti Ömer Azdali'den bu rivayet. Hazreti Ebubekir'den keşke bir Müslümanın göğsündeki tüy olsaydım. Yani mükellef olmasaydım mealinde birçok hadis şerif ve rivayetler var. Onun için e biz mükellef olduktan ne olduk? Yani şimdi sonumuzun ne olduğu da belli değil. Bir de imanımızı kurtarsak bile direkt cennete gidebilir miyiz? Çok zor işler var. Hani gerçi bugün Mektubat İmâm-ı Rabbani bayağı bir müjde verdi ama yani verse de işte hafif aldığımız günahlarımız da olabilir. Yine sıkıntı yani. Ve insan içinden bu basit zanneder. Çok tehlikeli küfür şahibesi karışır diyor. Bu itibarla yani demek istiyorum cennete gidenlere nispetle eee Fetret devrinde yaşayanlar ve kendine peygamber kitap erişmeyenler daha başında veyahut da peygamber dönemi ama daha başında hiç, hiç görmemiş bir insana erişmemiş. Tebliğ ona ulaşmamışsa bunlar diyor e, kulaklarında kısas yapılır. Sonra e, hayvanlar gibi toprak olurlar. Yani o zaman kafirler toprak olmaya mumla arayacak da bunlar. Toprak olmak çok önemli bir meseledir yani. Yani nimettir nimet. Onun için onlar hakkında bir azap söz konusu. Değildir diye o mektupta buyuruyor. Müşriklerin çocuklarını da böyle buyuruyor. Fakat müşriklerin çocukları hakkında ihtilaf vardır. Çünkü bir hadis-i şerif vardır. Atfalül müşrikin hademü ellil cen. E bu çocuktur. Zaten günah işlememiş. Bu niye toprak oluyor da diyen olabilir. Yani iman-ı panzeretlerin da bu vardır. Bazı maturidilerin görüşlerinde de vardır. Ama bir hadis-i şerifte ben gördüm. Müşriklerin çocukları cennete elinin hizmetçileri. Cennet dediği hizmetçiliğe ben varım. Cennete gideceğim karantize. Çünkü cennete hastalık yok, yaşlanmak yok, üzülmek yok, ölmek yok, kalmak yok. Cennetin hizmetçisi dünyanın kralından üstündür. E, elini, müşriklerin çocukları cennetin elinin hizmetçileri. De. Bu rivatte vardır. Sonra İbrahim Aleyhisselam ile Sağrı Validemizin kefaletinde bütün çocuk ölenler. Bu hadis-i şerifte vardır. Miras gecesinde Efendimiz Aleyhisselam yanında çocukları görmüştür. Orada yani müminlerin çocukları kaydı var mı tam hatırlamıyorum ama... ...genel manada e, bu rivale Ölen çocuklar var. Ama özellikle müminlerin çocuklarının tabii itibarı var. Çünkü ana babaya tabiiyetinden dolayı. Ana babaya tabiiyetinden dolayı. Ana babası Müslüman olmasının da bir şerefi üstünlüğü var tabii. Bundan dolayı çocuklar da özel. Sare ve İbrahim Aleyhisselam'ın kefaletindedirler. Durum bundan ibarettir. Allah Teala istikametten, eliflet itikadından ayırmasın. Efendim helal haram demekten, harama helal demekten haramları günahları küçümsemekten hafife almaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah küfür şahibesi, şirk şahibesi imanımıza karıştırmaktan, bulaştırmaktan cümlemize emin eylesin. Allah'ım, fazlü keremüyle, lütfu keremiyle cümlemize muamele eylesin. Mektubat derslerimize de danice mektuplar size anlatmayı, aktarmayı bizlere, düzgün konuşmayı anlatmayı sizlere de güzel istifadelerde bulunmayı müessir eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve teslimen kısıran. الحمد لله رب العالمين امين صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول